Allahu bıllahi min al-shaytan ar-rijim İsmi l-rahmanu rahim ve salat ve salamü ala ala alihi ve cahbi ve bi-ihsal la yumtinn ama Bu hafta inşallah kaldığımız yerden bu günkü dersimizde devam edeceğiz inşallah. Babu sani ikinci bab bab fi Yani kim orucu orucu kendine meşru kıldıysa orucu niyet ettiyse sonra da o günün içerisinde orucunu bozduysa bunun hakkında gelenler babı diye başlık atmış ee, Ebul Berekat İbni Temiye'nin dedesi Allah rahmet etsin. Van Cabir'in en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem خرج الى مكه عام الفتحi Fethi yılı Mekke'nin fethedildiği gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne yaptı kardeşler yola çıktım. Fasa Oruça niyet etti. حَتَّى بَلَغَى كُرَاعَ الْغَم۪يمِ كُرَاعَ الْغَم۪يمِ Bir vadin adı. Asafan denen bölgede bir vadin adı buraya ulaşmış. samen النَّاسُ مَعَهُ İnsanlar da ne yaptılar? Allah'ın peygamberiyle beraber oruca niyet ettiler. فَقِيلَ lehu, Ona denildi ki, اِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقْقَ Çok sıcak, yol gidiyorlar çölde. İnsanlara ağır geldi oruç tutmak. İnsanlar şakka yarıldılar, çatladılar oruçtan dolayı. Wa inna nase yanzuru nefi ma faalt. İnsanlar senin ne yapacağına bakıyorlar. Yani kastı, sen bozarsan hepsi bozacaklar. Seni bekliyorlar Ey Allah Resulü. Feda bi kadehim minma in. Su dolu bir kadeh hisledi. Badel asri ikinci namazından sonraydı. Feşeri ve vanas yanzuru ne ile. İnsanlar ona bakırken Allah Resulü ne yaptı suyu, yudumladı içti. فأفطر بعضهم وصام بعضهم ondan sonra bir kısmı Resulullah'ı taklit edip suyu içip bozdular. Bir kısmı da korktular. Takva ters olduğunu düşünerek de ne yaptılar? Oruca devam ettiler onlarda. Fe belaghau en nasan samu. Peygambere ulaştı ki insanlar oruç tuttular. Fakal ulaike usatun. Onlar günahkardır dedi Allah Resulü sallallahu vesselam. ve Rivayahu Muslim ve Nesai ve Tirmizi ve senedin sahih sahih bir senedle bunlar rivayet etmişler. Buradan şimdi birçok delil çıkartılmış fakihler tarafından. Allah Resulü neden bel ulaike usatun onlar bilakis günahkardır dedi. Ulema buraya konuşmuşlar. Onların günahkarlığı emre itaatsizlik mi? Onların günahkarlığı orucu eee seferdeyken oruç bozulması gerektiğinden çünkü öyle bir mezhep de var zayıf bir mezhep de bu eğer ondan algıladığı gibi olsaydı Resulullah hiç oruca başından başlamazdı eğer seferde oruç tutmak günah olsaydı yani bir vacip olsaydı seferde orucu bozmak birilerinin zannettiği gibi Allah Resulü buna başlamazdı ama bütün selef hatta akide kitaplarında sünne kitaplarında selef-i salihin ne yapmışlardır kardeşler Siz misafir için yolcu için sefer için ne demişlerdir Seferi dilerse oruç tutar, dilerse orucunu bozar demişlerdir. Bu ehli sünnet vel cemaatin ittifak ettiği açık olan nedir kardeşler? Kavilli. Evet, ikinci bir hadis bu bapta. Tabi burada emire itaatin gerekliliği çıkıyor. Emir size açık bir haram emretmiyorsa, açık bir haramı size helal kılmıyorsa, emrin emrinde zahiren siz onu takva zannetmeseniz de emre itaat takvanın en başıdır. Maslahatın en büyüğüdür. Dolayısıyla böyle ortamlarda emre itaat esastır. Zaten vakıada da birçok buna benzer durum söz konusu olup yaşanmaktadır kardeşler. O an Ebü Sa'id'in, "Kal Ebü Sa'id" dedi ki, "Ata Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam, ala nehrin mimma issemai, wal nasu ciyamun fi yoomun İnsanlar yaz gününde oruçluyken Allah resulü bir nehrin yanına geldi. Göğün sularıyla doldurduğu bir nehrin yanına geldi. Muşatum ve Nabiullahi ala baglât illehu. Allah Resulü Allah Sılat bu sıcak yaz gününde Allah'ın peygamberi buraya geldi, buraya ulaştı. Fakal işra bu ey Yuhân nasu? Ey insanlar ne yapın bu sudan için? Fakal, qa le Ravi diyor ki insanların bir kısmı yüz çevilde. Qa inni lestum itlakum, inni ayserukum, inni raqibun. Fa abu Peygamber dedi ben sizin misliğiniz gibi değilimdir. Kolaylaştıranımdır dedi. Onlar gene yüz çevirdiler. Fethene Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekidahu fe nezele fe ve şeriben Peygamber içmeyince millet zannediyor ki hani Peygamber'e burada saygısızlık olur. O içmezken biz de kalkar içersek. Allah Resulü iki kere arz etmesine rağmen içmeyince bu sefer şöyle baldırların üzerine diz çöküyor. Nehre yaklaşıyor. Elini daldırıp ağzına su alıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Fenzele fesheriye su içtikten sonra indikten sonra vasheriye ben nesun insanlarda ne yaptılar su içtiler vamakene yürüydu an ya şrap oysaki Resulullah içmek istemiyordu çünkü zaten biliyorsunuz visal orucu tutabiliyordu üç gün ard arda. ne diyordu ben sizin gibi değilim Allah beni yedirir içirir diyordu Allah Resulü isnadu sahi sahi bir isnadla rivayet edilmiş fil Musnet Ahmed bin Hanbel el rivayet etmiş Ebu Yala takrir etmiş İbn Hıbân İbn Khuzayme sahihlerinde bu hadisi çıkarmışlar kardeşe. Wan İbn Abbas radiyallahu anhum anhuma İbn Abbas radiyallahu anhum dankal "Harez Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem amel fethi. Peygamber Mekke'nin fethedildiği yıl yola çıktı fi şehr Ramazan ayında. Fasan hatta marra bi gadir fi't-tariq ve zalika fi bu gadir denen yoldaki işte bu nehre varmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam فَاتِشَ النَّاسُ insanlar susadılar وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ آنَاقَهُمْ وَتَتُوْقُوا أَنْفُسُهُمْ Yani insanlar boynlarını suya uzatmaya başladılar, suya meylettiler. Böyle olduklarını görünce قَالَ فَدَعَا رَسُولَ bir سَسَمْ بِقَدَهِمْ فِيهِمَا Peygamber su dolu bir kap istedi. Femsekahu alayi dihi hatta raa hun insanların görece şekilde eline aldı ve kaldırdı insanlar gördüler tüm meşeribe fesheriben nesu. O da içti insanlar da sudan içtiler. Rawa huma Ahmed isnadu husayi Ahmed bin Ambel sahi bir isnadını atmış kardeşler rivayet etmiş. Şimdi buradan fihi delil demiş İmam Şevkan rahimullah şer yaparken buna ale enne hu yacuzülil musafir en yufdir yolcunun seferi olan bir kimsenin Yolcu iken, seferde iken, orucunu bozmasının cevazı vardır. Baden Geceden oruca niyet de etse, gece misafir değilsin, mukimsin, gece sahura kalktın, niyet ettin yarın oruç tutacaksın. Bir anda işin çıktı, buradan Bursa'ya gitmen lazım, Ankara'ya gitmen lazım, sefer mesafesi bunlar. Öyle mi? Seferi çıktığımız zaman, niyetli de olsak, yolda sıcak, yol, yolda bize eza bize meşakkat verecek bir boyuta ulaştıysa burada neyin cevazı var bu hadislerde orucu bozup da iftar etmenin cevazı var diyor vehu kavlül cumhur bu cumhur fakihlerin görüşü kabul kardeşler İbn Hacer al Askalani Fethul diyor ki va hada kulluhu fîmâ. bunların hepsi şunu hakkındadır laune vasam ve sefer insan seferdeyken orucu niyet etse fe yani seferdeyken orucu niyet etse bu hadisler bunun hakkındadır diyor. Fe emma allamu ne vassam ve hu ama adam mukimdi sonra sefere niyet etti, sefere çıktı fi asna'in nahari gündüzün vaktinde esnasında lahu an yuftare fi zalika'n nahar yani o vakit aynı gün içerisine bu adam iftar edebilir mi? Manaahu cumhur cumhur ulema genel itibariyle bundan ne yapmıştır kardeşler men etmiştir. Burada Cumhur'un cevaz verdiği ve cevaz vermediği iki boyut var. İnsan seferdeyken niyetlendiyse ve sefer ona ağır geldiyse, sefer sıcaklık ve meşakkat ona ağır geldiyse bozma ruhsatı var. Burada Cumhur'un kavli caiz oldu. İkinci suvarı, ikinci şekli, ikinci vecihi, eğer bir kimse mukimken, oruca niyet etti ve sefere çıktıysa işte o zaman iftar etmesinde fakihler arasında ne var kardeşler? Bir ihtilaf var. Cumhur men etmiş. Kim o cumhur? mekul Sufyan el-Zuhri, Yahya el-Hansari, Malik, Evzai ve Şafi ve Ashabı'l-Rai'yi rivayetun uhra an Ahmet. Ahmet'ten gelen bir diğer rivayete göre de nedir? Hepsi men etmişlerdir bunlar. Ve Ahmet ve İshak İsaq bin i ve Ahmet bin Hanbel'den gelen bir diğer görüşe göre Bilcevaz yani insan gece mukimken niyet etse ardından sefere çıksa seferde orucunu da bozması caizdir demiş. İsa b. Rahveh ile e, Ahmet b. Hanbel Allah subhanahu wa taala azze ve celle en doğrusunu en iyisini bilendir. Burada kalalım inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah Tabi e, şunu e, dersin bitirmeden noktalayayım. O günün yerine tutulması gerekir. Yani bozduk ama o günün yerine bir gün olarak onun tutulması gerekir. Bu şer'i bir özürdür. Şer'i bir özür olduğu için günle gün tutulur. Ee, şer'i bir özür olmadan insan orucunu bozarsa ne gibi? Mesela hanımıyla ilişkiye girmesi, cima yapması gibi onun hükmünü anlatmıştık zaten önceki hebaplarda. Veya insan yemek içmek gibi bir zaruret yani kendince yemek içti yani. Adamın hiçbir şer'i özür yok. Adam nefsine tabi oldu, hevasına tabi oldu. Yedi içti, orucunu bozdu, dayanamadı. O adam... Hanifilere göre 60 gün oruç tutar. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre günle gün sadece oruç tutar. Ee, eğer insan nefsinden şer'i bir özür olmadan orucunu bozar ise orucunu yer ise o günahkar olur. İnsan şer'i bir özürle orucunu bozmuş ise ona günah olmaz, günle gün tutar. Ama diğer orucunu günle gün tutsa dahi günahkar olmuştur. İsyan ettiği için, niyet edip terk ettiği için günahkar olmuştur. Arasında böyle bir İnce fark vardır. Bunda yeri gelmişken konuşurken belirtelim inşallah. Bu bihamdik